Türkçe peri masalları Zıplama Şampiyonu Ezel zaman içinde geniş rol vakıtasında iki krallık arasında büyük bir savaş vardı. Bir tarafın başında Meradon Kralı Julian, diğer tarafın başında Klon Kraliçesi Minerva vardı. Savaş günlerce sürdü. Ordusunun başarısız olduğunu gören Kraliçe Minerva, Meradon kralını lanetledi. Kral Julian, bu savaşı kazanmak için haince yöntemlere başvurdun. Seni lanetliyorum. Ülkene döndüğünde bütün halkın hayvana dönüşmüş olacak. Seni lanetliyorum. Bunu söyledikten sonra Kraliçe Minerva yok oldu. Kral Julian lanetini pek önemsemedi ve krallığına döndü. Kızı onu sevgi gösterileriyle karşıladı. Ertesi gün saraydayken birdenbire teker teker tüm saray mensupları hayvana dönüşmeye başladı. Aa, hayır laneti gerçek oldu. Baba üstelik sadece saraydakiler değil krallıktaki herkes hayvana dönüştü. Hemen perileri çağırın. Periler toplandı ama laneti kaldırmayı başaramadılar. Keşişi çağırın. Hemen keşiş de geldi ama o da laneti kaldırmayı başaramadı. Kralım, bu lanet geri çevrilemez. Sadece laneti yapan kişi bu laneti kaldırabilir. Üzgünüm efendim. Çok üzgünüm. Kral ve prenses üzgündü. Tam o sırada prenses Arya'nın aklına bir fikir geldi. Ah baba, Hikarço'yu hatırlıyor musun? Bilge danışmanını... Aa, elbette hatırlıyorum. Ee, köpeğe dönüşmüş. Oysa böyle bir kriz anında yardımına ne kadar da ihtiyacım var. Yardım edebilir. Ne demek istiyorsun? Lanet herkesi hayvana dönüştürdü. Ama akıl yürütme ve konuşma becerilerini yok etmedi baba. Hala konuşabiliyorlar. En azından bazıları. Kral bunu duyduğuna çok sevinmişti. Harika! Bunu ben nasıl anlamadım ki? Hemen Hikaccio'yu çağırın bana. Prenses Arya Hikaccio'yu çağırdı. Hemen geldi. Hoş geldin Hikaccio. Nasılsın bakalım? Köpeğe dönüştüm. Size nasıl olabilirim ki? Benim hatam bu. Aa, belki de selamlaşmayı bırakıp hemen sadede gelmeliyiz. Evet işte bu harika olur. Söyle bana Hikaccio. Bizi bu lanetten acaba ne kurtarır? Keşişin söylediği gibi sadece yapan kişi bu laneti kaldırabilir. Sadece bir çözüm var gibi görünüyor. Seni dinliyorum. Kraliçe Minerva ile barış yapmamız gerekecek. Ben hazırım. Ama onu tanıyorsun. Barış teklifini asla kabul etmeyecektir. O zaman ne istiyorsa verin. Bunu duyunca Kral Julian sessizleşti ve üzüldü. Neyi istiyor baba? Prensesim... Sihir kılıcını istiyor. Sihir kılıcını mı dedin? Bu bizim atalarımızın kılıcı. Nesillerdir ailemizde. Onun enerjisi sayesinde ordumuz açlık, yağmur, sıcaklık ve hatta fırtınalara karşı dayanıklı olabiliyor. Rakip ordular karşısında bize avantaj sağlıyor. Onu bana senin büyük baban verdi. Ben de günün birinde senin kocana vermeyi planlıyordum bunu. <gülüyor> Evet, şu anda bu mümkün görünmüyor. Perilerin hepsini klonga yollayın. Kraliçe Minerva'yı zıplama festivaline davet etsinler. Festivalin sonunda da ona sihir kılıcını sunacağını söylesinler. Periler Kraliçe Minerva'ya kralın teklifini sundu. Kraliçe gülümsedi. O gün sonunda geldi. Daveti kabul ediyorum. Kral Julian'a şöyle söyleyin. ''Festivale katılacağım ve sihir kılıcını kendisinden alacağım.'' Her yıl düzenlenen zıplama festivali geldi çattı. Herkes heyecanlıydı. Kral ve prenses festivalin başladığını duyurdu. Kraliçe Minerva da oradaydı. Festivale katılanlar arasında kurbağa, tavşan ve çekirgenin dek yaşayan en iyi zıplayanlar olduğu düşünülüyordu. Başlamak üzereyiz majesteleri. Pekala başlayın. Herkese iyi günler. Her yıl düzenlenen zıplama festivaline hoş geldiniz. Oyunlar başlasın. Yaşasın. Yaşasın. Yaşasın! Yaşasın! Yaşasın! Sizlere önce kurbağayı takdim ediyorum. Merhaba majesteleri Prenses Arya ve Klon Kraliçesi Minerva. Merhaba Merado'nun canlıları. Ben kuzey bölgesindeki vadilerden kurbağa. Zıplama festivaline katılmak benim için bir onur olacak. Kurbağanın nezaketi kralı çok etkilemişti. Hakikaten çok görgülü. Acaba insan olarak nasıldı? Her şey yolunda giderse ve bu lanetten kurtulursak seninle evlenmesini isteyebiliriz. Aa, yine başladın baba. Kurbağa sahneye zıpladı ve yerini aldı. Kalabalık sessizce bekliyordu. Derin bir nefes aldı. Tam zıplamak üzereyken bir sinek etrafında dolaşmaya başladı. Kurbanın dikkati dağıldı ve sineğin peşinden gitmeye başladı. Yuuu! Yuu. Benim ufaklığın katılmasına izin vermeliydim. O çok daha başarılı olurdu. <gülüyor> Tam bir hüsran oldu. Ama endişe etmeyin. Çünkü sırada... ''Tavşan var!'' Yaşasın. Yaşasın. ''Yaşasın!'' ''Yaşasın!'' ''Merhaba majesteleri, ben Tavşan, Selina Nehri'nin batısındaki tepelerden.'' Tavşan da özgüvenli ve terbiyeliydi. Kral memnun oldu. ''Hayır, ilgilenmiyorum.'' Tavşan kendini zorladı ve zıpladı. Kralın tam önüne düştü. Kral etkilenmişti. ''Muhteşem Tavşan, bravo!'' Taşın zıplayışı Kraliçe Minerva'yı da eğlendirmişti. Gülümseydi ve ellerini çırptı. <gülüyor> ve son olarak size çekirgeyi takdim ediyorum. Yaşasın! Yaşasın! Yaşasın! Yaşasın! Çekirge sessizdi. Tek kelime etmedi. Kralı da selamlamadı. Ondan gelen kokudan anladığım kadarıyla gerçekten de iyi bir aileden ve çok cesur biri. Aaa tamam o halde. O zaman konuşmayacağım. Hadi yarışma başlasın bakalım. Çekirge konumunu aldı ve tam zıplamak üzereyken arkasından havayı delerek yaklaşmakta olan bir şey olduğunu hissetti. Hemen kraliçe minervaya doğru ilerleyen bir ok olduğunu anladı. Zıpladı ve güçlü bir tekmeyle okun yönünü değiştirdi. Ok kraliçeyi ıskaladı ve bir ağaç kabuğuna isabet etti. Kraliçe Minerva şoke olmuştu Kral da. Tam o sırada bir yayla ok taşıyan bir kartal geldi ve çekirgeye bağırmaya başladı. Şaşkın! Neden hayatlarımızı mahveden kötü kraliçeyi kurtardın? Kraliçe olarak konuğumuz ve buradayken kralımızın koruması altında. Hareketin yüzünden kralımızın itibarı zedelendi. Bunu duyan kraliçe Minerva çok etkilendi. Teşekkürler çekirge. Kraliçe Minerva çok ama gerçekten çok üzgünüm. Lütfen kartalı bağışlayın. Öfkesine yenik düşmüş sanırım. Kartal umurumda değil. Atı ok bana isabet etse bile zarar vermezdi. Bunu biliyorsun. Çok savaştık ama çekirgeden çok etkilendiğimi söylemek zorundayım. Bunu söyledikten sonra Kraliçe Minerva çekirgeyi gösterdi ve çekirge yakışıklı bir askere dönüştü. Bu Ragnar! Güçlü asker! Ragnar'ı görünce Prenses Arya gülümsedi. Asker farkında olmasa da ondan her zaman hoşlanmıştı. Ragnar, yarışmayı derdetmeyip etmeyip beni ve kralının itibarını korumak için hayatını tehlikeye attığından dolayı teşekkür ederim. Ne istiyorsan söyle lütfen. Teşekkür ederim Klonk kraliçesi. Meredon'daki tüm canlıların büyüden kurtulup insan biçimine dönmesini istiyorum. Ragnar'ın dileğine kraliçe şaşırmıştı. İstediğinin bu olduğuna emin misin? Sana dünyanın zenginliğini verebilirim. Şundan emin olun ki ben zenginlik falan istemiyorum. Kraliçe Minerva çok etkilenmişti çünkü bu kadar güçlü, kralına ve halkına bu kadar sadık bir asker görmemişti. Kral Julian'a döndü. Bu düşmanlığı hemen bırakalım. Öncelikle Ragnar'ı oğlum olarak evlat edinmek ve varisim ilan etmek istiyorum. Ragnar da herkes şaşırmıştı. Ragnar bunu kabul ediyor musun? Ben hiç anne sevgisi görmedim çünkü annem ben doğduğumda ölmüş. Majesteleri izin veriyorsa tamam kabul ediyorum. O zaman ben de Ragnar'ı kraliçe Minerva'nın oğlu ve varisi ilan ediyorum. Yaşasın. Yaşasın. Yaşasın. Yaşasın! Kral Julian elini kaldırdı ve kalabalık sustu. Peki ikinci teklifin nedir bakalım? Ben oğlumla kızının evlenmesini teklif ediyorum. Bundan pek emin değilim ee, Kızım bunu acaba... Baba, e, kabul ediyorum. Ragnar gülümsedi. Çünkü o da prensesi seviyordu. Vay canına, bu kadar kolay olacağını bilmiyordum. <gülüyor> tamam Minerva, o da tamam. Başka teklifin var mı bakayım? Hadi söyle. Kraliçe Minerva gülümsedi. Hepsi bu kadar... Bunu söylerken ellerini havaya kaldırdı. Teker teker tüm canlıların üstüne sihirli kıvılcımlar yağmaya başladı. Hepsi insana dönüştü. Vay canına! Evet, evet. Ah, döndüm. Evet. Evet. <gülüyor> Meredonda neşe patlaması yaşanıyordu. Ragnar ve prenses Arya evlendi. Ve o gün verilen ziyafette, Hikaccio, zıplama festivalinin şampiyonunu ilan etti. Askerken çekirge, çekirgeyken Klong'un varisi olan Ragnar, en iyi zıplayışı gerçekleştirdi ve, yarışmanın birincisi oldu. <Gülüyor> Böylece, İki krallık arasındaki düşmanlık sona erdi ve herkes sonsuza dek mutlu yaşadı.